Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mümin kardeşlerim, hepimiz erkeğiyle, kadınıyla Allah'ın kullarıyız. Kuluz. Tam anlamıyla kuluz. Ama sadece kuluz. Ne erkek olmamız, ne de kadın olmamız, kulluktan bizi kurtarmıyor. Ve, bir annenin rahminde, aylarca bekleyerek, dünyaya geldik. Sonra, asıl yaratıldığımız nesne olan, toprağa gideceğiz. Bu arada, Geçirdiğimiz yıllar eğer kaderimizde varsa bizi kulluktan hiçbir dakika çıkarmıyor. Hep Allah Rabbimiz biz de onun kuluyuz. İlk insandan son insana kadar düzeni böyle kurdu Allah. Ve hepimiz insan olarak ya cennete gideceğiz ya da cehenneme maazallah gidecek gidenler. Hepimizin emeli cennete gitmektir. Aksi takdirde bu dünyanın çilesine değmez. Ebedi olarak cehennemde kalmak için 80 sene yaşamak akıllılık değil. Hepimiz erkeğiyle Kadınıyla, beyazıyla, siyahıyla, insan olarak sonunda cennet istiyoruz. Biz istiyoruz. Allah da söz verdi. Cennete kabul edecek. Ama şartlı kabul ediyor. Dinini yaşamayı ve dinine hizmet etmeyi Allah, önümüze şart olarak koymuştur. Bir Müslüman olarak, Allah'ın şartını, yerine getirmediğimiz halde, herhangi bir şekilde, ben muhakkak cennete giderim. Zannedemeyiz. Allah eğer, cennet vereceğim, ama, benim şartım yerine gelecek. Dediyse bir muafiyetimiz yoktur bizim. Dünyada alıştık, bir torpilini buluruz, bir bir fırsat bulur, bir tanıdık buluruz diyoruz ya. Ahiret şartlarında kimsenin tanıdığı olmayacak. Sadece bu dünyada yaptığımız işlerimiz imanlı ise eğer insan. Orada torpilimiz olacak, tanıdığımız olacak. Kardeşlerim, bu gerçekleri biliyoruz. Burada bunların tekrarının gereği yok. Ama unuttuğumuz, dalgınlığımıza gelen bir şey var. Bu din hepimizin cennete girme aracıdır. İslam olmadan, dinimiz olmadan cennet yok. Dinle cennete gireceğiz. Deyim yerindeyse din, bizim meyve ağacımız. Onun meyvelerini yiyeceğiz. Bu ağacı, dini, kim koruyacak? Kim sulayacak? Din hepimizin cennete girme, Aracı, din olmasa da ben cennete girerim diyen yok. Peki dini kim koruyacak, kim büyütecek, kim geliştirecek bu dini sorusuna cevap vermek istemiyoruz. Camilerde namaz kıldırmakla görevli insanları dinin de yükünü taşısınlar diye bekliyoruz cami ticarethanelere hükmetmiyor ki camideki görevli ticarete de yön versin. O da satın almak için dükkanlara giriyor giriyorsa. Camideki adam görevli siyasete karışamıyor ki karışsa camiyi de kaybeder. Cami hayatın kaçta kaçı Şehirde kaç binanın kaçta kaçı oluyor cami? Din, hepimizin cennet garantisi Allah'ın izniyle. Dini ise sadece camideki görevliye yıktık, ticareti kendimize göre, siyaseti kendimize göre, sokakları zevkimize göre, alışveriş merkezlerini iştahımıza göre, Yürütmeye devam ediyoruz. Din camide kaldı. Caminin görevlisi cami kadar dinle ilgileniyor, ilgilenirse dinimiz ne olacak kardeşlerim? Burada hepimiz bir sorunu çözmek zorundayız. Din görevlileri kavramı. Müslümanlara ait bir kavram değildir. Hristiyanlara ait bir kavramdır. Çünkü Hristiyanlar dinlerini sömürmek için dindardırlar. Günah işlerler, din görevlisine gidip günahını affettirirler. Dolayısıyla onlarda zımnen bir ticaret vardır. Bizde herkes dininin görevlisidir. Dinim yardıma muhtaçken, Hristiyan gibi papası çağırın, dine yardım etsin mi diyorum ben. Camideki görevli de, kendisi için çalışıyor, Rabbinin cenneti için, ben de cennet için çalışıyorum. Hepimiz dindar isek, hepimiz dininin hizmetkarıyız. Eğer, hizmeti başkası yapacak, kaymağı biz yiyeceksek eğer, bu akıllılık değil, dini başkası ayakta tutacak ama cennete biz gireceğiz hizmet satın alma ticarette olur dünya hayatında olur ama ahiret hayatında <gülüyor> din hizmeti satın alma diye bir şey yoktur kardeşlerim isterseniz oturup tefekkür edelim ashab-ı kiramın din hizmetini kim görüyordu Hocalara kimdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derseniz eğer, cihatta kim kılıç kuşanıyordu diye soracağım size. Peygamber oradaydı aynı zamanda aleyhissalatü vesselam. Ticaret yaparken ticaret yerindeydi. Bizdeki gibi, cami görevlisi ashab-ı kiramda var mıydı? Bilal, Müezzindi değil mi? Kadrolu müezzindi. Hangi savaşta Peygamber aleyhisselamın yanında değildi? Madem Bilal müezzindi niye hurma bahçelerinde ırgat olarak çalışıyordu? Dinden geçinmek yok. Dine hizmet etmek vardır. Her Müslüman dininin hizmetkarıdır. Olmalıdır. Olmak zorundadır. Evet, bir kısmımız müezzin olacak, bir kısmımız Kur'an muallimi olacak, maişetini de oradan temin edecek, ama ona devredip kaçmayacağız. Bir toplumda kaç tane dinini hizmet için görevlendirilmiş kimse bulunabilir? Mesela yaşadığımız ülkede, camiden medreseye kadar Kur'an'dan namaza kadar dinimize ait resmi hizmetleri gören olsa olsa 150 bin kişi vardır. 80 milyonun yükünü 150 bin kişi nasıl taşır? Dinimiz bizimdir. Kaymağını biz yiyeceğiz. Yükünü de bizim çekmemiz lazım. Bunu hocalara, öğretmenlere, birilerine bırakıp gittiğimiz zaman, döndüğümüzde o dini bulamayız. Aradığımızda da kıyamet günü bulamayız dinimizi. Burada kardeşlerim, bir şeyi düzeltmek için bunları söylüyorum. Din bizim kabir hayatımızın kurtarıcısı ise eğer, ahiret hayatımızın mutluluk kaynağı ise eğer, hatta bunlardan da önce, Dünya hayatımızın saadeti ise eğer, saadet kaynağımız, maddi manevi huzur kaynağımız, dinimiz ise ki öyle, elhamdülillah, biz dinimizi sahiplenmek zorundayız. Eğer dinimizi şu veya bu meslekteki insanlara havale edersek, taşıma suyuyla değirmen çevirmeye çalışırız. Taşıma suyuyla da de bu değirmen dönmez. Dönmüyor da görüyorsunuz. Bunun için bir ıslahat, düzeltme hareketi başlatmamız lazım. Bunu da bu dünya hayatının asıl yönlendiricisi ve asıl yükünü çeken kadınların hocalaşmasıyla sağlayabiliriz ki şimdiki hayatımızda kadın hoca kelimesi kabul edilmeyen bir kelimedir. Kadından hoca olur mu la? Kadından camiye imam olmaz. Doğru. Ama kadın hoca olmadıkta da din ayakta durmaz. Ya kadınlar ana oldukları gibi hoca olacaklar ya kadınlar okul kadar güçlü olacaklar ya da anaokulu, babaokulu, kreşler diye hep çare arayacağız biz. Küçük çocukları okullarını göndermek yerine anaları okullaştırmak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çocukları kreşe göndertmedi. Kreşten güçlü analar yetiştirdi. O çocukların anaları da okul misyonu icra ettiler. Kadınlarımızın adeta dinden anlamaz. Anlarsa erkekler anlar. Erkek işi. Tır şoförlüğümü zannettin hep erkeklere ait olacak. Bu hizmeti, dinimize hizmeti kadınlar yaparsa, daha narin sonuçlar ortaya çıkar. İnsanların daha kolay din anlamaları, kadınlar vasıtasıyla daha kolaydır. Ama üstüne basa basa, altını da çize çize söylüyorum. Bununla kastım, başka bir yerde memur olamayan, kızlarımız hemen diyanete gitsin Kur'an kursu hocası alsın Kur'an kursu hocası olsun bir yerde ondan sonra da eline para geçince de kocasına karşı diklensin onu demiyorum ben ben Allah için yapılan işlerden söz ediyorum ashab-ı kiramdan söz ediyorum din benim ahiretim bu cennetim bu diyen insanların yapacağı işten söz ediyorum Memurluktan söz etmiyorum. Bu iş memuriyet işi değil. Biz Allah'ın kullarıyız. Allah'ın kulları olarak, Rabbimizin cennetini kazanmak için yapacağımız işlerden konuşuyoruz. Birbirimizi memurluk ünvanlarıyla oyaladığımız işler, Allah için yaptığımız işler değil ki. Değerli kardeşlerim, Kadınlara zulmediliyor Kadınlara eziyet ediliyor Horlanıyorlar vesaire Herkes bu başlıkları kullanıyor Beni de ilgilendirmiyor bunlar Ben kulum O da kul Ben kendimin kurtarmaya uğraşıyorum Kadını ne uğraşayım ben Benim derdim o değil Cennete Beraber gireceğiz Dünyada niye erkekler hoca oluyor sadece Onu soruyorum Cennet hepimizin ortak yeri. Cennete geldiğimi kimse alttan almıyor. Arasat'ta kalalım diyen yok. Arafta kalmaya razı olan yok. Herkes cennete. Ölmeye körsün insan, tabutunun başında, arş, firdevs, adın, ne varsa hepsini vaat ediyor hocalar. Cennet hepimizin bu dini ayakta tutmak niye hocaların işi oluyor? Annelik demek, niye hocalık demek olmuyor aynı zamanda? Ha kadınların işi çok. Ne işleri var? Ne işleri var? İşi çok kadının mutfağında, 12 tane fiş yeri takılıyor her mutfağa. Trafo merkezi gibi mutfaklar. Her mutfağın otomatik 12 tane, daha zengin evlerde 16 tane fiş takma yeri var. Niye kullanılıyor bunlar? Kadınlar yorulmasın diye, dokunmatik evler niye icat ettiler? Niye reklamlar öyle yapılıyor? Kadınların işi çokmuş. Erkekler boş mu geziyor? Herkesin işi çok bu dünyada. Mutfakta, Yemeği karıştırmak için bile makinen var. Her şeyi makinalaştı, işi çokmuş. Telefonla az görüşürsün. Üç saatte kapat telefonu, madem işin çok. Cennet, boş adamların yeri mi? İşi olmayanların yeri mi cennet? Zihinlerimizi değiştirmek zorundayız kardeşlerim. Kadınlarımız dinlerinin hocası olmak zorundadırlar. Filan evde Yasin toplantısı var oraya gittik çıkarken de çeyrek altın bıraktık. Bu kampanyaları da konuşmuyorum. Dinimizle oynamaktan söz etmiyorum ben. Ashab-ı gibi. Allah onlardan razı olsun. Gittikleri yere din götüren adamlar. Mobil hocalar. Nereye gidiyorlarsa din oraya gidiyor. Allah onlardan razı olsun. Oldu da, ashab-ı kiramın kadınları, dinlerine erkeklerden daha az mı hizmet ettiler? Hep Ayşe anamıza örnek verilir. İşte çok dinine hizmet etti, alim kadındı. Onu örnek alamayız ki biz, peygamber hanımı zaten. Yani onu çıkaralım. Peygamber Aleyhisselam efendimiz hayatında iki defa görenler bile dinlerine hizmet ettiler. Kadın olmanın getirdiği erkeğe göre farklılıklar var. Bu farklılıklar arasında kadın dine hizmet etmesin diye bir şey yok ki. Bu zihin bozukluğunu, bu çarpıklığı düzeltmek zorundayız. Hafız olmaya da davet etmiyorum. Kur'an hafızı olmanın daha epey kat etmemiz gereken mesafesi var. Din kardeşlerim gitmek üzeredir elimizden. Bu kadar rahatlığa, bu kadar bolluğa ve imkana rağmen din yeni neslin tanımadığı nesne haline gelmiştir. Okullara din dersi geldi. Kur'an dersi geldi. Sîret dersi geldi. Ama gençlerin kafasında okul kafası yok gibi defa okulda ne öğrenecek? Yeni nesil dini cenaze töreni ve benzeri kandil törenleri ya da ashab-ı kiram'ın hiç bilmediği şeylerden ibaret zannediyor. Bu ülkenin, bu dünyanın yarası kadın, erkekler hepsi hoca olsalar, e kadınlar kendi aralarından hoca yetiştirmedikçe tıpkı doktorlukta olduğu gibi. E kadınlar kendi hocalarını bulmadıkça, kendi doktorlarını bulmadıkça tam hizmet almış olmuyorlar. Ama özellikle kız çocuklarımızın İmam Hatip Lisesi okumasını sonra da İlahiyat Fakültesi okumasını daha kalın topuklu ayakkabı giyip kibir deposu olup dolaşmasını kastetmiyorum. Ben Allah'a götüren, Peygamber Aleyhisselam'a götüren, takvaya götüren, sabah namazına kaldıran, tesettürü ibadet olarak algılattıran ilimden kastediyorum hocalıkla ümmetin önünde durmayı kastediyorum, hoca memur olmayı kastetmiyorum, onu da bir bela olarak görüyorum aksine, vay haline kıyamet günü, Allah'ın adıyla, Kur'an'ın ayetleriyle para kazanacaksın, ama senin sayende, 20 kişi, sen 20 sene memur oldun sayende 20 kişi namaza başlamadı, 20 kadın tesettüre girmedi, Vay haline senin kıyamet günü. Vay haline senin. Erkeksen veya kadınsan bir şey değişmiyor. Dinimizden geçinmek dine hizmet değildir. O dini sömürmektir. Biz her şeyimizi dinimize feda etmek zorundayız. Vaktimizi, paramızı, forsumuzu Evimizi, şöhretimizi, her imkanımızı dinimize vermemiz cihattır. Tören yapmak vesaire kutlamalar yapmak din değildir ki hizmet olsun. Çok net bir şekilde kardeşlerim, anlaşıldı ki toplumun yarısı kadınsa eğer, en azından hocalık yapanların yarısının da kadın olması gerekir. Medreselere götürülen çocuklarımızın en az yarısı kız çocuğu olması lazım. Bir isteğini çıkıncaya kadar burada okusun diye değil ama, Allah emanetini alıncaya kadar ilime feda olsun diye evet çok kız çocukları kurslara gönderiliyor ama annesine sorduğunda bir isteyeni çıkana kadar dursun orada e, kuran kursları istasyon mu bekliyorsun orada depo mu kız deposu mu kuran kursları bir isteyeni çıkana kadar değil Allah bu emanetini, canı olan emanetini alıncaya kadar feda olsun Allah'a. Meryem gibi. Meryem'i annesi medreseye götürdüğünde, bir isteğini çıkana kadar burada dursun diye mi bıraktı onu? Kadınları, dine hizmetten muaf göremeyiz. Siyaseti de görüyorsunuz kardeşlerim. Siyaset bile erkek otoritesi altında yürüdüğü halde kadınsız yürütemedikleri için her siyaset parti bir kadın adayı göstermek zorunda kalıyor. Ve de yarışırken biz çok kadın adayı gösterdik diyorlar. Seçilmeyecek yerlere de olsa dolduruyorlar kadınları. Biz de adayı çok diyorlar. E din ki herkesin tek tek hesabını vereceği bir şeydir. Siyaset toplu yürütülüyor. Bir kişi yapıyor, 80 milyon idare ediyor. Din öyle değil ki, herkes kendisi için namaz kılıyor. Herkes kendisi için Kur'an okuyor. Kadınlarımızın iki büyük devrimi yapmaları lazım. İki büyük devrim yapacak, iki şeyi devirecekler. Birincisi, dine hizmet erkek işi değildir, mümin işidir. Kim müminse o dinine hizmet edecek. Bu kadar basit. Bunun erkekliği kadınlığı yok. Böyle iman edeceğiz. İkincisi kadınlarımız hani devlet darileri arasında en iyileri müftülükler. Böyle erkeklerle meklekle karışık yok. Buradan tutturdun mu dikişini emekli olursun eşin de emekli olur. E namazını da vaktinde kıldığın için veyle olsun bu anlayışa be veyle olsun be. Böyle şey olur mu ya? Bir müftü kardeşim dedi ki bir gün, hocam dedi, hizmet olur diye çok hanım hoca aldık dedi. Çok hanım hoca aldık dedi. Sen evlilikle ilgili çok güzel şeyler söylüyorsun, bin azahat Allah'ını seversen, hepsinin yuvası dağılmak üzere dedi. Kocasına karşı maaş alıyor, e maaş tabi hemen ayakkabı topuk numarasını artırıyor. Daha dik duruyor. Ama Kur'an öğretiyor insanlara. Ya erkeklerde de var bu berbatlık belki ama umulmuyordu kadınlardan bu. Hayır kardeşlerim, din hepimizin. Kadınlar da cennete girecek, erkekler de cennete girecek. Kadınlar da ne yaptın sorusunun cevabını verecekler, erkekler de ne yapmıştın sorusunun cevabını verecekler. Evet kadınlardan cami imamı istemiyor dinimiz. Cuma namazına gelin demiyor. Cihada çıkın demiyor. Evet bunları muaf tutuyor. Neden? E Allah böyle yaratmış. Ama siz dininin kaymağını yiyin, erkekler çalışsın demiyor ki Allah. Yapamayacakları şeyler belli. Mesela genç bir hanım hoca hanım erkeklere çıksın konferans versin demiyor Allah. Buna da izin vermiyor. Ama e, bu ülkede 40 milyon kadın var. Yani kadınları tara bitir, ondan sonra erkeklere verirsin konferans. Yani bir düzelsin kadınların hali bakalım. Burada kardeşlerim, bu anlayışı düzeltmekten söz ediyorum. Bu anlayışı düzelttiğimizde kız çocuklarımızı çeyiz biriktirir gibi kütübhane biriktiren kız olarak yetiştirip yetiştirmediğimiz zaman belli olacak. Eğer biz bunu beceremezsek, erkek hocalar hep din öğretmek durumunda olacaklar. E bu sefer de erkeklere peşin kanaatle baktığı için kadınlar dinimiz olduğu gibi anlaşılmayacak mecburen ve kahren, dinleyecek kadınlar, Allah'ın şeriatını olduğu gibi, anlayan, ve anlatan, hoca hanımlarımız, yüzlerce binlerce, bu Anadolu toprağına yayıldığı zaman, Allah'ın izniyle şeytan nefes alamayacaktır bu topraklarda, nefes alamayacaktır, çünkü, kadın, Düşük sermayeyle çok bereketli iş yapmanın adıdır. Az emekle çok iş kadında vardır. On erkek hocanın yaptığını üç kadın hoca yapabilir kadın dünyasına. Sermayesi az, bereketi çoktur. Bir, ikincisi kadının kendisi bir okuldur zaten kadın olduğu gibi okuldur. Kur'an'ımızın merhametli ayetlerini, cennet vasfeden ayetlerini, kadın hoca okuduğu zaman, ruha daha kolay nakş olur o. Cehennem ayetlerinden etkilenen, bir kadın hocanın, yüz tane kadına o ayetleri okurken, onun yüz mimikleri, Tercümesi yapılmadan ayetin karşı tarafı ağlatmaya başlar. Kadın daha tabiidir. Erkeğe göre. Hocalığı da daha tabii hocadır. 20 tane erkek, bir bebeği 15 gün yaşatamazlar. Ama bir kadın, o bebeğin annesi olmasa bile, onu ayakta tutar. İnsan eğitmekte kadının gücü erkeğe göre çok farklı. Bunun için de erkeğin bileği güçlü olduğu için Allah cephelere erkeği gönderiyor. Medreselere, okullara da kadınları bıraktı. Dinimize hizmetin kadınlar bölümünü kadınlar taşımak zorundadırlar. Memurluk için değil, Allah'ın cenneti için. Bu arada, maişetlerini bundan temin etmelerinin de bir sakıncası yoktur. Rabbim, Tevbe suresinin 71. ayetinde, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُمْ Evliyâ-u Ba'd buyuruyor. Erkek müminler, kadın müminler, birbirlerinin kardeşleridirler emr bil ma'ruf ve nehyun alel munkar bu bölümü önemli iyiliği emreder kötülüğü engellerler kim erkekler ve kadınlar erkek hocalar bu işleri düzeltsin demiyor ki Allah Teala müminler erkek ve kadın olarak bu işi düzeltsin buyuruyor burada kardeşlerim mümin erkek olsun kadın olsun bir ampul gibidir. Nereye asarsan orada ışık verir. Balkona asarsan balkonu aydınlatır. Odaya asarsan odayı aydınlatır. Sokağa asınca sokağı aydınlatıyor. Kadın olması, erkek olması bir işi değiştirmiyor. Bizim kadim yıllarımızda bundan yüz sene önce erkeklerin bile İlim öğrenme fırsatı yoktu, işgal edilmiş topraklarda yaşıyorduk. Savaş, her köşede bir savaş vardı. Kadınlarımız tarlada çalışıyor, erkeklerimiz de cephelerdeydiler. Ne okumak, ne anlamak böyle bir imkan yoktu. E Allah'a hamdolsun. Dedim ya bir mutfakta 16 tane fiş yeri var. Cihaz takmak için hep. Trafo istasyonu gibi mutfaklar, banyodakiler ayrı. Oturma odasındakiler ayrı. Neredeyse her ev için bir trafo istasyonu kurulacak. Her şey elektriğe havale edildi. Makine her şeyi yapıyor. Bugün biz erkekler veya kadınlar olarak nasıl Allah'tan utanmaz da vaktim yok deriz. İnsan Allah'tan utanır ya. Hangi vaktin yok senin? Önceki nesiller kaç saatlik günlerde yaşıyorlardı. Tarlaya bile arabayla gidiyor ya çiftçiler artık. 5 kilometrelik tarlasına sabahleyin omuzunda kazması küreği gidiyordu insanlar. Akşama kadar güneşin altında çalışıyorlardı. Akşam 5 kilometre eve gelip dinleniyorlar. ineklerin hizmetini yapıyorlardı. Çocuğunu bakıyordu. Sabahleyin yine o tarlaya gidiyordu. Vaktim yok kelimesi de yoktu o zamanlar. Çiftçiler şimdi modern oldu. Çiftçiler bile modern oldu. Kadınlar neredeyse teknik cihaz kullanma kurslarına gidecekler. Evlerde o kadar teknik cihaz var. Vakit yok. Bu söz Allah'ın nimetlerine hakarettir. سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ izin anin النَّعِيمِ Sonra Allah nimetlerini soracak bir gün. Bu teknolojik imkanlar, bu fırsatlar bir gün sorulacak kardeşlerim. Bu sorguda kadınlarımız zor anlar yaşayacaklardır. Vakit yokmuş. Çocuğu çok yaramazmış. Git Allah aşkına ya. Her gün bir saat okumaya vakit ayırsa bir kadın. Bir hocadan bir saat ders alsa, 365 saat yapar bir senede. Hadi bayramlarda hasta olduğu günlerde okumasın, 300 gün yapsın. 300 saat. E, i̇lahiyat fakültesine gidene bir bakın kaç saat ders yapıyorlar ya. Bir kadın her gün bir saatini ayırsa, Kur'an öğrenmeye, hadis öğrenmeye, fıkıh öğrenmeye, bir saatini ayırsa her gün, ve bu senede 300 saat yapsa bir ilahiyat fakültesine diploma alıncaya kadar gidenden daha fazla ders görmüş oluyor. Ama ilahiyat fakültesinin sonunda diploma var. Bunun sonunda Allah var diploma yok. Cennet var. O şartı kabul edeceksin. Çok zor bir şey söylemiyorum kardeşlerim. Ama tahammülü olmayan bir şey söylüyorum. Piyasası yok bunun. Piyasası yok. Bu piyasayı biz oluşturabiliriz. En azından her köyde, her kasabada, her şehirde bir, üç, beş hanım kızımızı bu ümmetin dinini öğrenmek ve öğretmek üzere Meryem gibi adayabilsek Gerisini Allah bereket verecek. Vakit yok sözü yanlış. İsteyen, doğum yapacağı gün bile istediğine vakit buluyor. Bu isteyip istemememe meselesi. İsteyen, hastaneden bile telefonla program izliyor. Dizi filmleri kaçırmaya gelmedi mi? Aman Allah'ım o zaman bir sorun yok. Dizi filmi herkes vakit buluyor. İnsanlar artık o ailenin izlediği dizi filme göre ziyaretler belirliyorlar. Bugün onların dizi film günü. Onlar o diziyi izliyorlar çünkü. İnna lillahi ve inna ileyhi râciûn. Burada kardeşlerim vakit meselesi sorunu değil. Hanım kardeşlerimizin başka psikolojik nedenleri var. Bir, bu iş erkek işi zannediyorlar. Vallahi yalan. Billahi yalan. Erkek işi olur mu ya? Vel mü'minune vel mü'minat. Erkek müminler kadın müminler diyor Allah. Vallahi yalan. Erkek işi değil bu iş. Bu iş mümin işi. Bu iş mümin işi. Tecrübe ile de gördük ki, erkeklerin kafaları daha dağınık olduğu için, bayanlara göre, çok daha zor öğreniyorlar. Bayanlar tuttu mu, hafızlıkta da, Arapçada da, erkeklerden önce ciddi ciddi noktalara geliyorlar. Bu iş erkek işi değil. Müslüman işi bu iş. Dinini sahiplenmek, Allah için kurban olmaya hazır olmak Müslüman işidir. Erkek işi değil. Bundan tövbe etsin kim böyle düşünüyorsa. İkinci psikolojik sorunu hanım kardeşlerimizin, ya yani kimsenin yaptığı yok bu işi. Şimdi ben nasıl anlatacağım bunu? Meryem'in de örneği yok. Kaç tane Meryem var? Kaç tane Asiye var? Kaç tane Nesibe var? Çok olduğu zaman zaten kıymetin olmayacak senin. Piyasası oho, o zaman seni ucuza kalacaksın. Kimsenin olmadığı zamanda ben varım ya Rabbi diyen kadın arıyoruz. Üçüncü sorunları hanım kardeşlerimizin yani bu tam gerçekten 10 yaşında olacak işti. Ben evlendim çocuğum var şimdi diyor. Evlendikten 3-4 çocuğu olduktan sonra üniversite okuyor kadınlar. Kocalarına inat olsun diye. O zaman oluyor. Bu himmet işi. Yaş işi değil. Doğum yapmak ne demek? 1-2-3-4 doğum yapmak. Yerden göğe kadar Allah'tan rahmet bulmak demek. Anne olduğu zaman bir kadın daha Allah'ın rahmetine yakın. İlme de daha yakın demektir. Bir başka psikolojik sorunları hanım kardeşlerimizin büyük müştehitlere kıyas ediyorlar kendilerini. Bakıyorlar ki onların uzayda yıldız gibi adamlar. Biz bunlara nasıl yetişiriz? E biz müştehitlikten kastetmiyoruz ki. Ebu Hanife ol demiyoruz ki. Ne diyoruz? Allah için bu yola çık diyoruz. Uzmanlaş diyoruz. Mesela sen, Elif cüzü okutma uzmanı ol. 28 tane harfi tanı. Kız çocuklarımıza bu harfleri öğretsen. İlmi hale gelince de filan abla bunu iyi öğretiyor de ona gönder. Hepimizin her şeyi bilmesi diye bir şartımız yok ki. Hoca olmak demek, dini baştan aşağı bilmek demek değil ki. Bir tanemiz elif cüzüğü öğretmeyi becerecek. Ay Allah senden razı olsun ya. Kur'an'ın büyüklüğü kadar Allah sana rahmet etsin. Sen elif cüzüğü öğret yeter ki. Öbürümüz kadın ilmi hali konusunu iyi bilecek. O da her hafta bir saat hanımlara ders yapacak, ilmi hali öğretecek. Tamam onun uzmanlık alanı o. Öbür ablamız bir hocadan ders okuyacak, tefsirden icazet alacak. O da Kur'an'ımızı tefsir edecek. Her şeyi bilsin demiyoruz. Sabahtan akşama kadar da yapması zaten mümkün değil. Ama ne istiyoruz? Ya bir yerinden tut bu dinin kardeşim ya. Tut bir yerinden ya. Bir hanım kardeşimizin, bir meselesini görüşmek için, konuşurken, bir yerde, din öğretiyormuş. Ve, dedi ki, Kabe'yi çok özledim ama gidemiyorum dedi. Niye gidemiyorsunuz dedim. Dedi bir 20 tane kadar genç kıza Kur'an öğretiyorum. Henüz hatim bitiremediler. Ha bitirdi bitirdi derken arttılar azaldılar. Ben gidersem Kabe'ye, Umre'ye. Bunlar da geriden bırakarlar da Kur'an'dan soğurlar diye erteliyorum dedi. Allah senden razı olsun dedim ya Kabe senin yüreğine gelmiş senin ne işin var Umre'de ya? Sen anlamışsın Umre'nin gayesini. Umre sensin be. Ben gidersem bu kızlar daha Kur'an'ı bırakarlar okumazlar diye sen onlarla her gün buluştuğun için Umre'ye gidemiyorsun. Umre sana gelmiş bacım sen Umre'sin be. Sana Umre ana diye anıt mezar yapsalar hakkın senin. Dinimizin bir tarafından tutacağız hepimiz. Tek başımıza kaldıramayız bu dini zaten. İlla hepimiz İmam-ı Azam gibi alim olacağız diye kesin kesin böyle bir şey yok. Ashab-ı kiram baştan sona alim miydiler? Ama bir iş beceriyorlardı. Ve kardeşlerim şu Adem Aleyhisselam'dan beri yaratılan bütün insanlık içinde, boş vakit sorunu yaşayan bizim neslimiz kadar büyük bir nesil yoktur. Boş vakit delisiyiz, hepimiz. Erkekler de kadınlar da. Boş vakit yağıyor gökten. Boşluktan strese düştük. Her şeyi makine yapıyor. Her şey hizmet satın alma yöntemiyle yapılıyor. Yüz sene önce, kadınlar çamaşır yıkayacakları suyu, eğer derede yıkamayacaklarsa çamaşırı, bir kilometreden ibriklerle sırtlarında taşıyıp eve getiriyorlardı. Şimdi sıcağı, soğuğu ayrı evimizin her köşesinden su akıyor. Tenezzül edip o suyu da içmediğimiz için, Telefonla su getirttiriyoruz kapımıza. Vakit yağıyor gökten. Dine gelince, şeriatımıza, hizmete gelince, vakit yok sözünü kullanırız da, Allah gökleri kafamıza düşürmez mi bizim? Nasıl vakit yok ya? Düzensizlik var, programsızlık var, ciddiye almamak var, Vakit bol. Dinime hizmetim diye vakit ayırmam gerekiyor benim. Erkek veya kadın. Ben 24 saatin 5 saatini Allah'a ayırdım. Bunun 2 saati namazımla geçecek. 3 saati de okuyup öğrenip öğreteceğim diye geçecek. Böyle bir program yap vakit fazlası bile bulursun. Kardeşlerim. Karun'un malı kadar vaktimiz var bizim. Ama Karun'un malını, Karun helak sebebi yaptığı gibi, bizim bu vakit bolluğumuzu da helak sebebi yapıyor olabiliriz. Eğer vaktin yetmiyorsa, arkadaş listeni gözden geçir. Sana vakit israf ettiren arkadaşların vardır. Toplantı buluşma yerlerini gözden geçir yanlış yapıyorsundur. Öncelikli ve önemli listesini yanlış dizmişindir. Hiç vaktin yoksa pasta yapma kardeşim. Bir pasta yapana kadar beş çeşit yemek yaparsın. Cicili bücülü nakışlı pastalar yapıp vakit geçirme. Gerçi pasta da siparişte geliyor zaten pasta yapmak da yok. Herhalde eski örnek veriyorum ben. Kardeşlerim kadın hoca kadın memur değil kadın hoca Allah'a adanmış genç kızlar Çocuklarına bakarken eşiyle ilgilenirken Allah'ın hakkı diye bir hak derdi olan kadınlar yuvalarını medreseye dönüştürüp ahır zaman sahabesi gibi yaşayan kadınlar Allah'ın rahmetinin göklere kadar dolduğu şu dünyada en çok ondan nasibini alacak kullarıdır herhalde bizim kadınlarımız hocalaşır evlerini de Kur'an ve İlmihal medresesine çevirirlerse bize ne Yahudi ne Hristiyan ne de iblis, kimsenin yapacağı bir şey yoktur artık. Dinimizi biz cami görevlilerine pazarlayıp, kendimiz işimize, gücümüze, baktığımız için, iblis de bize bakıyor. Allah'ın düşmanları da, bizim üzerimizden plan, proje yürütüyorlar. Şimdi, bu sözlerimi dinleyen hanım kardeşlerim, bir kısmı, e sen tabii çocukları büyütmenin ne kadar zor olduğunu bilmiyorsun diyeceklerdir. Redd diyor. 30 kere reddediyorum. 30 kere reddediyorum. Hasan ve Hüseyin'i büyüten ana değirmenden değirmen çevirmekten ellerim nasırlaştı baba dediği zaman ey kızımın ellerine hale gelmiş demedi yatarken tesbihat yap dinlenirsin dedi Hasan'la Hüseyin'i büyüten ana musluklarından su akan bir evde değildi kim bilir 3 kilometreden su getiriyordu akşam çocuklarını yıkayabilmek için çocuk büyütmek zor çocuk şımartmak zor büyütmek değil çocuğu ilahlaştırır put yaparsan İç çamaşırlarını bile çocuğun ütülersen elbette çocuk büyütmek zor olur halıyı tüylerini cımbızla çıkara çıkara temizlemeye kalkarsan elbette çocuk büyütmek zor olur kütübhane kurar gibi çamaşır deterjan tozu doldurursan evine elbette çocuk büyütmek zor olur bu ümmetin kadınları kütübhane kadınıydılar alim oldular e sen de deterjan alimisin maşallah hangi çamaşırı, hangi renge hangi kale net net deterjan kullanılır bu konularda uzmanlık herkeste var vakit yok yanlış yanlış Asabın kadınları tabi'in kadınları ecdadımızın Osmanlı'nın kadınları 30 saatlik günlerde mi yaşıyorlardı bir de hayret ediyorum ya. 12. çocuğunu doğurmuş kadınlar da bu dünyada 24 saatte yaşadılar. Tarlaya da onlar gittiler. Yarım kuzuyu bir oturuşta yiyen kocalarını da onlar doyurdular. Üstelik de kayınları onlarda misafirdi. Onlara da baktılar. Kocasından daha çok yiyen içen kayınpederini de baktılar ağzı durmaz kaynanalarına da baktılar 12. çocuğunu da hastane ve doktor ve ebe görmeden doğurdular vakitte buldular ibadette yaptılar yürüyerek hacca da gittiler Zannedersin 8 çocuğu var 2 çocuğu var aman Allah'ım hele 3 olduysa zaten dünya gitti o birleşmiş milletlerden yardım istemesi lazım <gülüyor> yürekler küçüldü yürekler Nimetler çoğaldı, yürek kapasitesi küçüldü. Hayır, hayır, hepimiz Adem'in çocuğuyuz. Aynı genleri taşıyoruz. Erkeğimizle kadınımızla, 300 sene önceki insanlardan farklı değiliz. Bir farkımız varsa, romatizma oldu ayaklarımız yürümemekten. Yürümemekten romatizma olduk. Kolesterol yağ bağladı hepimizde, bir fark daha var ki, camilerimiz, salona döndü, arkalarında sandalye grupları var, sandalye, o yaştan 10 yaş yukarısına İstanbul'a cihat etmeye gelmişti Halid bin Zeyd radıyallahu anh, kapasite zafiyeti bu, yürek zafiyeti kardeşlerim kutlu doğum haftası yapılıyor da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait tatlı hatıralar konuşuluyor ya bundan sonra bunu yapacak olanlar bari şu başlığı mesela kullansınlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarca kere cihada çıktığı Medine'de ne zaman vakit buldu da ashabın kadınlarının her birini okul haline nasıl getirdi bunu araştıralım bari her bir kadını bir okul yaptı sadece çocuklarını değil o kadının doğurduklarını değil Medine'ye yeni gelen kadınları da üç gün eğitim gören kadınlara teslim etti Üç gün sonra o da mücahit oldu. O da alim oldu. Ürkerek, kaçarak, bir kenarda bıraktığımız dinin hesabını soracaktır Allah bizden. Ve kadınlarımız dinlerine sahip olmadıkça, bu din erkekler kadar bizimdir de, erkekler kadar biz de hizmet etmek zorundayız demedikçe, ne yüzümüz gülecektir, ne de kadınlar huzur bulacaktırlar. Hiçbir kadın, vaktim yok, benim çocuğum yaramaz demesin. Her çocuk yaramaz doğar. Yarar çocuğu hastanede bırakıyorlar zaten, bu niye ses çıkarmıyor diye. Çocuk ağlayarak doğar. Yaramaz çocuk, deli değilse şükretsin. Peygamber aleyhisselam efendimiz, Çocuk yaramazlık yapıyorsa ileride iyi olacak demektir buyuruyor. Ama her şeyi fişe takıp makineyle halletmeye çalışıyorsa o çocuğu da doktora götürüyor. Şuna bir, bir şey ver sussun rahat bırakmıyor bizi diye. Doktor her şeyi düzeltiyor nasıl olsa. Kardeşlerim hepimiz müminiz. Elhamdülillah. İslam hepimizin dini. Elhamdülillah. Ödülümüz Allah'ın izniyle cennettir. İnşallah ama çalışana çalıştığının karşılığı verilecek. Kim ne kadar çalışıyor? Kardeşlerim bu din kadınların da dini. Onlar da çalışacaklar. Filan yerdeki bilmem ne törenine gitmek dine hizmet değildir ama. Apartmanda üç kişiyi toplayıp Elif cüzü öğretmek. Tesettür terbiyesini konuşmak. Kur'an-ı Kerim okumak. Hadis-i Şerif okumak. Riyazu Salihin okumak. İlmuhal okumak. Ümmeti Muhammed'in tarihini okumak. Bunları yapmak dine hizmettir. Ceiz görmeye Gitmeye vaktin oluyor. Ümmetimin halini görmeye niye vaktin olmuyor? Tesettürlü tesettürlü kızların ne halde olduğunu görmeye niye vaktin olmuyor? Hepimiz dinimizin sorumlularıyız. Yaşlandım ben diyenlerin diline diken batar. Yaşlandıysan daha güzel işte çocuklarını evlendirdin ver kendini ilme şimdi herkes bir saat gidiyorsa dört saat gideyim de hiçbir kabiliyeti olmayan hanım kardeşime tavsiyem var ben bu yaştan sonra denedim Kur'an okuyamıyorum fıkhı da okuyamıyorum ilm halde anlamıyorum demek ben görevli değilim yok canım sen görevlisin dur bir dakika asas sen görevlisin şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor ne buyuruyor bir mücahit cepheye gittiği zaman hangi sevapları kazanıyorsa cihad ediyor şehit olacak onun geride bıraktığı ailesinin eksiklerini karşılayan aynı sevabı kazanır ne ilgisi var şu ilgimiz var şimdi. Sen abla madem beceremedin, olmuyor. Eşin yapsın bu işi. Eşine arkadan destek ol. Eşin dine hizmet etsin, Kur'an öğretsin akşamları işten gelince. Sen de arkadan onu desteklediğin için, ondan evde iş beklemediğin için o ne kadar sevap kazanıyorsa melekler onu sana yazsınlar. Bu kadar. Derdin sevapsa, Allah'ı kazanmaksa derdin. Ve burada bir başlık açmam lazım kardeşlerim. Hanım kardeşlerimiz, dinlerine sarıldıkları zaman, daha duygusal oluyorlar dedim. Bu her şey de böyle. Mesela ashab-ı kiramın şehadetini bol bol dinliyorlar bir menkıbeyi 75 defa dinliyor gene dinliyor 76.sında anlatmaya başlamadan ağlanacağını bildiği için çıkarıyor mendil ağlamaya başlıyor nasıl sonunda ağlanacak diye bu değil İslamiyet Allah ağlamak için değil iş yapmak için bekliyor bizi Asabı kiramda ağladılar. Hep ağlamadılar ama ağlamaktan işe vakit kalmıyorsa sen boşuna ağlıyorsun. İslam kulluk ve yarış. Önce İslamımıza hizmet. İslam gitmesin bu dünyadan. Sonra Allah'ın emir ve yasakları kulluğumuz. Ondan sonra takvada iyilikte yarış yapacağız. Hoca kadınlar, hocalaşan kadınlar bu üç temel üzerinden dine hizmet edecekler. Nedir bu üç temel? Önce İslam. Önce İslam. Nedir İslam'ımız? Allah'a iman. Var mı yok mu? Namazımız var mı yok mu? Meleklere iman, kadere iman, ahirete iman yerinde mi? Allah deyince ne anlıyoruz? Peygamber deyince ne anlıyoruz? Ashab-ı kiramı nasıl görüyoruz? Önce bunlar. Bu süzgeç geçildiyse, ibadetlerimiz ne durumda? Tesettürümüz ne durumda? Evet. Bu. Sonra fazilette yarışalım. Bir hoca hanım abdest yok namaz yok ne zaman guslettiği belli değil. Bir kadınla karşılaşıp abla sen çarşaf giy diyorsa bunu yaptığına cahillik denir. Ya Müslüman kadın giyer çarşaf bunun bir imanını oluşturmak lazım önce. Buradan Çin'e gidip çarşaf kampanyası mı yapacağız kadınlara? Adamlar yılan köpek ne buluyorsa yiyorlar Çin'de. Önce mideleri temizlemek lazım bunların. Bir sıralamamız var bizim. Bu sıralama imanla başlamalı, ibadetle devam etmeli, ondan sonra faziletle devam ederiz. Nedir faziletimiz? Bu kıyafetten daha uygunu çarşaftır deriz. Tırnaklarını böyle büyütmederiz. Ama gusül abdestten önemlidir kardeşlerim. Gusletmeyi bilmeyene abdesti öğretmenin manası yok. Cünüp bir insan, kadın veya erkek, abdest alsa namaz kılabilir mi? E demek ki eğitimin bir sıralaması var. Şimdi hanım kardeşlerimiz bir iş yapmak istiyorlar, ama hayalle başlıyorlar. Çatıdan ev yapmaya başlıyorlar. Temellerinden ev yapacağız. Ben bugün, Allah bana dil verdi, bu mikrofonları önüme koydu. Önünüze çıktım ve size dedim ki, bu dünyada erkekler ve kadınlar paylaşarak bu hayatı yaşıyoruz. Hayatın her alanında kadın var. Sadece dine hizmet eden alanda kadın kıtlığı var. Anneler, babalar kendileri mücahit, erkek çocuğunu ilme ayırıyor, kız çocuğunu da evliliğe ayırıyor. Elbette evlilik şart. Ama bu dinin hizmeti kimin tarafından karşılanacak? Kadınlara dinlerini kim anlatacak? Şeytanın tuzaklarını kim kadınlara anlatacak? Bir eksikliğimiz var. Burada büyük bir değişiklik yapmamız lazım. Kadın hocalarımızı şeriat terbiyemize dikkat ederek meydanlara sürmemiz lazım. Kadınlar bu Allah'ın dinini kaldırma işine bir girerlerse, becerirlerse erkeklerin sene senede yapamadıklarını Allah'ın izniyle 10 senede yaparlar. Daha duygusaldırlar, daha bereketlidirler dedim. Siz de bugün hayattasınız kardeşlerim. Bunu dinlediniz. Ben de, siz de, Hepimiz Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Dinimizin sahibi olan Allah, bugünümüzü, yaptıklarımızı, yapmadıklarımızı soracak. Biriktirdiğimiz çeyizleri mezara götüremeyeceğiz. Hiçbir kadın götüremeyecek. Kaçamaklarımızı birbirimize hileyle aldatabiliriz. Vaktim yok sözünü birbirimize ikna edebiliriz. Benim kaynanam çok ticiz fırsat vermiyor diyebilir kadın. Bunu Allah'ın önünde kim diyecek, kim demeyecek orada belli olacak. Ben Rabbim şahit olsun kendimi kurtardım. Bu iş kadın işidir aynı zamanda dedim. Bu ümmetin alimleri kadınlar var dedim. Büyük büyük alimlerin hocalarına bakıyorum bir kısmı kadın hocalar. Koca müştehit yetiştirmiş kadınlar var. Bu sadece doğurmak işi değil. Bu sadece çamaşı rikamak işi değil, hayat işi. Din hayatımızın ortasında duruyor. Bunu sadece erkekler hizmet alanı olarak görüyorlar. Yürümüyor, hepimiz bunu gördük. Burada konuştuk, Rabbimizin huzurunda da hesabını vereceğiz. Konuştuklarımızın, dinlediklerimizin Allah o gün yardımcımız olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.